1911, numaralı konu, sahabilerin Bedir gününde meleklerden yardım görmeleri, evet, Sel bin Saad şöyle anlatıyor, Ebu Üseyd gözlerini kaybetmesinden sonra bir gün bana şunları söyledi, Ey yeğenim, Allah'a yemin ederim ki şu anda Bedir'de bulunsak ve Allah Teala da gözlerimi bana geri verseydi, imdadımıza gelen meleklerin çıktıkları vadiyi sana hiç tereddütsüz gösterebilirdim, Cebrail, A.S. Bedir gününde Zübeyir, simasında ve başında sarımtırak bir sarık olduğu halde indi.